Oh yeah. İzlediğiniz Kainat bugün 12 Mayıs Salı, yıl 2015, ay 5, gün 132, Hızır 7, 1436, Hicri, Recep 23, 1431, Rumi, Nisan 29. Hemşirelik günü ve haftası, fırtına, günün sözü, iyilerin ünle, başarıyla, zenginlikle uğraşacak zamanları yoktur. William Faulkner Günün şiiri Ayrıcalık Bu iniş çıkışları anlamıyorum Diyor Küçük aynaya bakıyorum kendimi unutmak için Kımıltısız pencereyi görüyorum Duvarı görüyorum Hiçbir şey değişmiyor Aynanın içinde ya da dışında Bir çiçek bırakıyorum sandalyeye Soluncaya kadar Burada oturuyorum Bu numarada bu sokakta Birden havaya kaldırıyorlar beni Sandalyeyle çiçeği de. Ve yeniden başlıyor bu aşağı yukarı iniş çıkış. Bilmiyorum. Bereket versin küçük aynayı cebime koyacak vakti bulabildim. Yani Ricos. Cevat Çapan Çevirisi. Büyük Saatli Marif Takvimi. sei was alt ihr schön din ihr kor leider Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 949. AçıkRadyo.com. Açık, açık başladı Ömer Muzdar, Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Bugünkü Açık Radyo'nun açılışına İrlandalı müzisyen Steindor Anderson'den Hogan, Sida, Svalifra fra, Sigur Ros'la beraber yapılmış bir şarkıyla girdik. Güzel bir şarkı. Aslında şöyle diyor sözleri aşağı yukarı. Hızlı bir çeviri yapmaya çalışacağım. Zihin efsunlanır. Bu boğazla, bu yayla ve dağ geçitleriyle ve orada Breydar fjordun batısına doğru, fjordun batısına doğru umut vardır. Her şey silinip süpürülür. Ve Çamurlar koyaklardan ve dağlardan gelen çünkü çiçeklerle beraber gelen bahar patlaması her tarafa yayılır ve gün şeyi çiğ tanelerinin üzerine egemen olur bütün topraklara yayılır ve dağ çiçekleri de her tarafta bu kutsal dağ ırmağını da kapsar. Eğer bu topraklarda merhamet gidecek olursa o zaman topluluk da dağılır bölünür ve bir kısmı gider çünkü kapılar kocaman denize doğru açıktır diyor. Böyle bir hoş şiiri bestemiş niye çaldığımızı da her şeyin tarihi olan aynalardan dinleyelim şimdi.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 Sonraki Harita Birkaç bin yıl önce Seneca, dünya haritasının günün birinde değişerek, o zamanlar Tule diye bilinen İzlanda'nın ötesine doğru genişleyeceğini hissetti. Aslen İspanyol olan Seneca şöyle yazmıştı. Dünyanın sonraki yıllarında öyle zamanlar gelecek ki, okyanus denizi bağlarını gevşetecek her şeyin ve büyük bir toprak ortaya çıkacak, ve yeni bir denizci aynen yasona kılavuzluk eden tifisti gibi yeni dünyayı keşfedecek ve tule adası olmayacak karaların sınırı aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugün 1551'de San Marcos Ulusal Üniversitesi kurulmuş Peru'da Lima'da başkentte ve Amerika kıtasının en eski Kıtalarının diyelim Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının en eski üniversitesi kurulmuş oluyor. 1926'da bugünse Norge ya da Norveç diye adlandırılan gemi, İtalyan yapımı gemi, Kuzey Kutlunun üzerinden üstünden geçen ilk gemi olma onuruna sahip olmuş. 1941'de Konrad Truze Z3 ya da set 3 ZA3 diye adlandırılan dünyanın ilk tamamen otomatik bilgisayarını Berlin'de açıklamış. Savaş sırasında oluyor bu. O sırada başkaları da uğraşıyorlar. Almanlardan başka, İngilizler, daha çok önemli matematikçiler var. Onların hayatına epey yer verdik burada. Enigma vesaire. Evet şimdi şeyden haberlere dönelim. Bugün önemli haberler var. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Dünyadaki en önemli haber kesinlikle Türkiye için de en önemli haber Kuzey Buz Denizi'nin, Kuzey Kutbu'nun o elde eminmiş topraklarında yeryüzünün gelmiş geçmiş en karlı şirketlerinden biri olan Shell, Royal Dutch Shell'e izin çıkması durumu var. Amerika Birleşik Devletleri Alaska'dan açılarak Shell'in doğalgaz ve petrol aramasına petrol ve doğalgaz aramasına Kuzey Kutbu'nda bu yaz izin vermiş ve bu Bofor ve Çukçi denizlerini fosil yakıtların çıkarılmasından kurtarmak isteyen çevrecilere ağır bir darbe indirmiş. Yalnız çevrecilere olsa gene iyi. Bütün dünyada yaşayan evet. insanları, hatta bütün insanlara da olsa gene iyi. Bütün canlılara da ağır bir dar bendiriyor. Bu Arktik bölgesinin, Kuzey Kutup bölgesinin elde eminmiş toprakları büyük muazzam yani iklim değişikliğinden vazgeçtim muazzam <gülüyor> felaketlere yol açacak bir petrol akması kazasında asla önlenemeyecek ve Oradaki bütün hayvanlar ve bütün canlılar çok büyük riske girecek. Aynı zamanda da e, bu sadece endüstriyel gelişme, kalkınma vesaire ne anlayışına girerse girsin sığmadığı gibi Başkan Barack Obama'nın yıllar yılı söylediği bu iklim ve düzeltecek iklim değişikliğine karşı politikalarını da tam Paris zirvesinden 8 ay önce böyle bir şeye girmesi de doğrusu endişe verici çok bundan 3 yıl önce bir dizi sadece bir tane de değil bir dizi son anda dönülmüş ucundan dönülmüş kazanın sonrasında Royal Dutch Shell'in çalışmaları durmuştu oldukça riskli olduğu söyleniyordu bu 3 sene içerisinde bu riskler tekrardan göze alıp değerlendirildi mi ya da ortadan kalktı mı? Hiçbir şekilde bununla alakalı bir haber yok. Herhangi bir bilgi de yok. Ama kaldıkları yerden bu riskleri almaya devam edecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin izniyle beraber bu utanç petrol şirketi... Bir demiş Jamie de 350 orgun aktivist örgütün kurucularından Jamie Han, tamamen iklim değişikliğinin inkarı apaçık, tüpedüz inkardır ve utanç verici bir karardır bu işele izin verilmesi demiş. Bunun çok yankıları olacak ama şimdilik konuşmayalım. Bir çevreyle, çevreden bahsetmişken bir de önemli birinci kadar önemli olmakla beraber o da önemli bir haber var. Hudson nehrinin üzerinde yapılan çekimlerde baya petrol görülüyor. Bütün New York şehrinin etrafında saran Amerika'nın en önemli Su yollarından biri Hudson Nehri. Onun üzerine de bu Indian Point diye adlandırılan nükleer tesiste bir patlama oldu. Ondan sonra da bir petrol dökülmesi olmuştu. Dün söylemiştik. Şimdi filme de almışlar bir şey grubu. Ee, ve Indian Point'i artık kapatmanın ve Başka türlü devam etmenin de bundan iyi bir örneği olamazdı diyorlar. Ama böyle. Yani hiçbir radyasyon çıkmadı deniyor. Tehlikede olmadı fakat... Nehir bir kere daha acayip kirlenmiş. Bunu biliyorsunuz Fritz Seeger öncülüğünde... Aslında Pete tek başına başlattığı muazzam bir iklim hareketi vardı. Çevre hareketi. O başardı hatını temizletmeyi. Ama şimdi neler olduğu yine görülüyor. Bir üçüncü büyük haber de dünyadan yine e, Libya'da korkunç şeylerden kaçmakta olan mültecileri Önlemek için askeri eyleme geçilmesi düşünülüyor. Avrupa Birliği tarafından. 60 bin kişi geçmiş. Geçmeye çalışmış bu sene Avrupa'ya. Libya'da çünkü işkence, ırza tecavüz vesaire dahil her şey oluyor. Oradan kaçmak istiyor insanlar. 1800'den fazla insan öldü. Geçen senenin bu dönemine kıyasla 20 kat daha fazla. 20 kat, %20 değil. 20 kat artmış durumda. Buna karşı da Avrupa Birliği Birleşmiş Milletlerden destek istiyor. Bunları silah zoruyla gemilerle zapt edelim diyorlar. Böyle Bir de bu haber var ve son olarak da İsveç'teki bir mahkeme Julian Assange'in Wikileaks kurucusu gazeteci Julian Assange'in hakkındaki tutuklama kararını kaldırmayı reddetmiş. Böyle bir haberler dizisiyle başladık. Şimdi Türkiye'ye gideyim. Savaş rüzgarları esiyor. Türk gemisinin bombalandığı haberi var. Muhaberatta bir mit gözaltı haberi var ayrıca. Aynı zamanda Suriye'de ve başka tatsız haberler var. Savaş rüzgarları ama öncelikle Kenan Evren meselesinde bakalım. Kendisi bir şey çok önemli bir açıklama yapılmış. 12 Eylül askeri darbesinin başında olan diktatör sonradan devlet başkanı dedi kendine, 7. cumhurbaşkanı 97 ya da 98 yaşında ölümünün ardından bir sır ortaya çıkmış. Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği denmişti değilmiş doğru, evet. değilmiş doğru değilmiş. Doğru değilmiş. Yemek yerken boğulmuş. Ee, o da doğru değilmiş. Onunla da alakalı sabah biraz önce bir haber okudum. Doktoru tarafından yapılan açıklamada zaten e, bir, bir, bir, bir boru vasıtasıyla, bir şey vasıtasıyla, alet vasıtasıyla sıvılaştırılmış gıda alıyormuş. Hı -hı. Bu şekilde boğulması mümkün değil. Yani nefes borusuna kaçabilecek olan bir şeyle diye de bir açıklama yapılmış. O zaman doğru olan neymiş? Hiçbir şey Son günlerde yatağından düşerek kalçasını ve kolunu kırdı. iyileşme sürecindeyken yediği yemeğin akciğerine kaçması üzerine öldüğü söylenmişti. Tıpkı e, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Yanına idam kararı veren e, askeri mahkeme başkanı Turgener'e alel verdiğinin onun da öyle o şekilde MS hastalığından dolayı boğularak ölmesi gibi bir şey deniyordu ama doğru değilmiş. Peki saatlerce sürmüş ama mesela doktoru diyor ki ağızdan beslenerek soluk borusuna kaçan gıda kaçan bir insan anında yaşamını yitirir. saatlerce sürmez demiş saatlerce sürmüş ölmesi. öyle mi Evet hmm. Evet o zaman da başka bir şey saatlerce sürmesi hmm. çekti anlamına da geliyor herhalde tören kararı alındı genel kurmayda Genel Kurmay başkanlığı Kenan Evren'in ailesiyle yaptığı toplantıda evren için tören yapılması kararı çıkmış. Genelkurmay başkanlığı bu sırada izinde. O hasta. Hasta mı belli değil izinde. Hasta dediler ama. Onun içinde Kenan Evren'in ailesiyle yapılan toplantıda evren için tören yapılması kararı çıkmış ama genelkurmay başkanı yok. Dört partide Kenan Evren'in cenazesine gitmemiş hükümette dahil ilk HDP açıklamıştı ama arkasından da MHP yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da kimse katılmayacak demiş. Kenan Evren'in kızı babam gibi adamlara çok ihtiyaç var. Yine olsa yine yaparım derdi demiş Şenay Gürvit. Hiçbir vicdan muhasebesi yapmadığını söylemiş. Kendisinin mit mensubu olduğunu söylememiş ama. Evet. Ee, ondan sonra e, Turlu Özkök'te 12 sabah kurtulduk dedim. Cumhuriyet'in evren manşetini görünce içim burkuldu demiş gazeteci Hürriyet yazarı. Cumhuriyet'te Cumartesi annelerinin Nahı anneler günün arifesinde bir cumartesi gecesi onu alıp götürdü. Hesabını veremeden gitti diye vermişti. Diktatörün mü öyle bütün samimiyetim ve iç huzurumla Kenan Evren için Allah rahmet eylesin diyorum demiş. Sen gidiyor musun cenazeye? Devlet törenlerine katılmıyorum ben. Devlet, tö Devlet töreni yapılacak mı? Devlet töreni değil mi? ne mı bir yerde? Devlet töreni. Yani her ne kadar bir rütbelere bir ere indirilmiş olsa da kendisi eski cumhurbaşkanı olarak geçiyor literatürde. Evet. Ee, ama ben gidiyorum. Devlet törenine mi? Bundan sonraki bütün devlet törenlerine katılacağım. Önce Mussolini'nin 70 yılı 70 yıl öncekine kaçırdım onu 28 Nisan 1945'te ölmüştü. Üzgün müsünüz? Efendim? Onun devlet töreni olmadı ki. Devlet töreninden daha garip bir şeydi. Böyle bacaklarından sarkıtılmış bir şekilde evet. ile beraber aşağıya doğru sallanıyordu. Evet ama yıl dönümünde tabii. ben. Hayır, siz yıl dönümünde dönümü bahsediyorsunuz. Tamam evet. tamam Hitler'inkine de etişen edip o da 30 Nisan 1945'teydi. O da biraz ateşli geçmişti. Öldükten sonra benzin döküp üzerindeki şeyi yaktığı rivayet ediliyordu. Hala yaşadığı da rivayet ediliyor. Yani, Elvis yani. Presley gibi. Neyse bu törenlere kadını sen e, ama sen sağcılara diyorsun. Faşistlere katılma diyorsun. Peki Stalin'i Stalin vereyim Hı -hı. 5 Mart 1953. Ona da mı katılamadınız? Ona da katılamadım. 62 yıl önce olmuştu. Mao'ya da katılamadım. 9 Eylül, 76'da, 39 yıl önce. Pinoş'a görmüşsünüzdür ama. Ona da geleceğim. Kim Il Sung vardı daha önce. 21 yıl önce öldü. Kore'nin Evet, Dede. Tarihin en büyük diktatörlerinden biri. devlet. Bunların hepsinin devlet töreni yapılıp... Açık radyoda, açık gazetede en azından kutlanması lazım, pardon, anılması lazım. 94. Pinoşeye gelince, evet haklısın. 91 yaşında biraz da zillet içinde öldü, <gülüyor> bayağı çünkü suçlandı o da, Evren gibi. 10 Aralık 2006'da, ne? 9 yıl önce. Öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölmüştü. Yok, Şili'de. Ama İ İngiltere'de. Britanya'da bir yıl kadar doktor nezaretinde tutuldu. Çünkü uluslararası mahkeme kararıyla bu savaş suçlusudur. Yargılanması lazım. İşkenceyi koruma, işkenceyi korumama anlaşması var. Britanya'da buna taraf dedi Baltazar Garson. Yargıç, şimdi görevinden, o görevinden alınmış olan bir yargıç. Bir sene göz altında tutuldu, sonra doktor nezaretinde serbest bırakılmıştı. İşçi Hı. Partisi himmet etti. Yani sağdan ve soldan daha sayı bizim. Çavuşesku var. Ee, soldan diyorlar. Haydar Aliyev soldandı. 2003'te öldü. Oğlu sağda ama canlılara daha henüz gitmiyoruz ama Bir de Pol Pot var. Hı. 1998'de. Şimdi siz gideceksiniz devlet törenine galiba. Ben tabi. Bundan sonraki bütün devlet törenlerine katılmaya. Ben biraz törenler. daha bekleyeceğim. Biz Selahattin'le gidiyoruz. Ben biraz daha bekleyeceğim. Beşer törenine gideceğim. İyi böyle olmuş. Şimdi e, durum bu. Bu arada Star Medya grubunun sahibi Etem Sancak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini e, nasıl ifade etmiş? Ona annem, babam, eşim, çocuklarım kurban olsun demiş. Sormuş mu anne babasına, eşine ve çocuklarına kurban olmak istiyor musunuz diye? Ya kurban olduğuna sorulur mu ya? Bu Doğru. demokrasiden mi bahsediyoruz? Doğru. Ne diyorsun? Doğru. Kurban kesimi var burada. Bir Arap atasözü der ki sana anam babam feda olsun. Ben de Erdoğan için diyorum ki ona anam babam eşim çocuklarım feda olsun demiş. Çocuklarım mı? Erdoğan'a sevdalıyım demiş bir aşk yani. Ama yani bunu yapmasına gerek yok. eten Bey zaten e, hayvancılık işiyle uğraşıyordu. O kadar fazla şey varken elinde, malzeme varken e, neden kendi en sevdiklerinden en yakınlarından başlamış? O da ayrı bir hikaye. E belki hayvan sevgisi Üf. daha da ağır basmıştı. 2013 senesinde hayvancılığa 5 milyar dolarlık yatırım projesiyle haberlere konu olmuş mesela. Evet. Erdoğan'a sevdalıyım, yerli baba yiğit ben olacağım demiş. Yerli otomobil tartışmalarının şeyde olduğu sırada. Evet, bu ağır bir durumla karşı karşıyayız. Bu kurban mevsimi de açılmış durumda. Yalnız belki de çıkar ilişkisi de vardır. Çıkar mı? Evet. Kar çıkar falan, para. Duydun mu hiç böyle bir şey? Para? Hmm. Yani Ethem Sancak... Senede şu, bir defa. Mehmet Emin Karamehmet'in... ...tasarruf mevduat ...sigorta fonuna, borcuna karşılık... ...el konulan BMC... ...bence BMC var diye evet. reklamı. Onun Ethem Sancağı... ...verilmesiyle başlayan skandallar ...bitmiyor diye bir haber var. Manşetten... ...vermiş bunu Zaman Gazetesi. BMC'nin geliri sancağı... ...borcu devlete. Öyle demeyin. BMC kirpi yapıyor... Öyle mi? Kırpbi ne? Savaş aracı mı? Kirpi, tasarım ve üretim amacın mayına karşı dayanıklı olmasıyla bilinen bir zırhlı personel taşıyıcı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde de bulunuyor. Hmm. Mrap kategorisindeymiş. Ne? Mrap. Öyle mi? Evet. Tanıdık mı? Çok tanıdık. Onun üzerinde ayrı konuşuyoruz. Bugün vaktim yok ama Mrap üzerinde çalışıyorum. Hakikaten. Mind resistant ambush protected. Evet. Mayına dayanıklı ve pusuya karşı etkili koruma sağlayan araç, arazi aracı, askeri. Evet, değil de mi onlar üzerinde avılda ufak ufak kullanmaya başladım rap rap diye evet ee, sancan tek kişilik ihalede piyasa değerinden 234 milyon ucuza kap, kapatmış Hı. düşürmüş yani Şirketin devri bir yıldır yapılmamış yalnız. BMC Otomotiv adında ayrı bir şirket kurmuş sancak. Satış gelirlerini kasasına aktarmış. Gerçek BMC'nin 608 milyonluk borcunu nereye ekmiş? Devlete. Evet, TMSP'ye tasarruf ha. mevdatı sigorta Fonu. Ama yanmaz Toma da üretmiş BMC, o da var. Yanmıyormuş. Yani bu bir kurban töreni gibi bir şey olmuş yani. 50 yıllık geçmişiyle Türk ekonomisine 10 milyar dolarlık katkı sağlayan BMC Otomotiv olarak geçiyor. En son haber.com'un sitesinde yeni e, eski milletvekilini yaptığı tomaların dışında iş adamlarını yaptığı tomalarda o evet. da iş adamı ama milletvekili olmayan eski milletvekili olmayan e, iş adamlarını yaptığı tomalarda Envantere girecekmiş. O da iş adamı olan bir şarkıcı vardı İbrahim Tatlıses hatırlar mısın? İbrahim ses mi? Hmm. Açık gazete magazine mi gireceğiz şimdi? Yok. Bir hatırlatma yapacağım sadece. Hmm. Reklama çıkardı. Bence BMC derdi. Hatırlıyor musun? Artık yani onları satmak için böyle bir reklama gerek yok. Çocukların kurban olsun dediğiniz zaman zaten gidiyor elinizdeki mol geriyor. Evet. Böyle dün de Danıştay'ın dün yapılan kuruluş töreninde de e, Gazeteci alınmamış içeri Bu da Türkiye tarihinde Ender görülen bir şey Sadece TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ve AA Anadolu Ajansı Alınmış başka hiçbir Basın yayın organının töreni izlemesine izin verilmemiş Sebep olarak ne gösterilmiş Ne sebebi Sebep diye bir şey mi var Bence BMC Tudan Fevzoğlu orada mıymış peki ee, Geçen metin Feyzoğlu Metin Feyzoğlu özür dilerim Barıla Birliği Başkanı hayır dün yapılan kuruluş töründe söz hakkı verilmemiş kendisine oradaymış yasaklar Türkiye'sinin ve idareye uyumlu yargının en iyi örneğini verdiler yargının geleneğini yıktılar düğmesiz cübbesini iliklemeye çalışan başkanım unutmadık demiş <gülüyor> güzelmiş <gülüyor> kinin sesini <sözünü> bulduk Düğmesiz <gülüyor> cümbesini yüklemeye çalışan başkanım. bence bmc derim başka bir şey demem ara vereceğiz ondan sonra savaş haberlerimiz var evet. buram buram kan barut ve kan kokuğu yaşına var haberlerimiz olacak size açık kaste such a picture of loveliness didn't you notice the resemblance doesn't it look like she could speak those eyes I tried to capture They Is gone, and I must accept it. She's lost to me now, but I can't look away just yet. Painted from Memory, akıldan çizmek, yani zihninde kaldığı kadarıyla resim, resim yapmak. Elvis Costello'dan, Bert Beckerach'ın bestelerinden, Beckerach'ın bestelerinden yapılmış bir albüm. Elvis Costello and Bert Bacharach birlikte diye The Sweetest Punch adlı bir albümden çaldık. Bert F. Bacharach, Amerikalı pianist, besteci ve prodüktör. Çok ünlü Hal David de beraber onun sözlerini yazdı, birçok şarkının bestesini de yapmıştı. Dion Warwick başta olmak üzere pek çok şarkıcıydı. Elvis Costello da onu söylüyor. Onun doğum günüydü. Çok sayıda şey olan 12 Mayıs 1928'de çok sayıda hit denilen parçası da olan Börk Bakarak'a bir saygıydı aynı zamanda da böyle zihinden Kenan Evren'i de hatırladım birden o da resim yapıyordu hatta nü resimler de yaptı böyle Picasso'nun bir resminin önünde de şey ne var? bunu ben de yaparım demişti çok kolay diye yani sıradanlığın doğrunda bir adamdı zaten e, vülgerliğin ve sıradanlığın diyelim Murat Belge de ona yazmış. Türkiye'nin halleri köşesinde bugün <gülüyor> tarafta. Ee, evren büyük falan değil. Tam anlamıyla sıradan bir adamdı. Her kahvehanede en az 4-5 benzeri çıkacak olduğunu çok önce yazmıştım. Hani vardır ya sallandıracaksın 100 tanesini bak böyle bir daha yapıyorlar mı diye konuşan adamlar vardır ya. onlardan Onlar kahvede oturur ve bunları söyler. Yanlarında oturanlar başlarını sallar ve onaylar başkaca bir şey olmaz. Ama Kenan Evren bir kurumun bir üyesiydi ve gene sıradanlığın sayesinde son aşamada birkaç rastlantı sonucu o kurumun en üst kademesine tırmanmıştı. O kurum, kurumda Türkiye'de gerçek gücün sahibi olduğu için belli bir konjonktürde Orgeneral Kenan Evren kendini yalnız geldiği kurumun değil bütün devletin de tepesinde bulundu. Böylece sallandıracaksın yüz tanesini bak bir daha yapıyorlar mı İdeolojisi iktidara gelmiş oldu diyor. Bütün bu sırada insanlar gibi Kenan Evren'in de kendi düşüncelerinin doğruluğundan hiçbir şüphesi yoktu. Geldiği kurumla aynı fikirde olduğuna inanıyordu ve belli ki öyleydi. Böylece Kenan Evren yollara düştü, kendi bilgeliğine hayran ola ola durmadan konuştu. Her şeyin eğrisini doğrusunu millete anlattı. Hatta e, rahmetli arkadaşımız Açık Radyo'nun ortaklarından Fadıl Koca gözle e, baskın oranın birlikte derleyip yazdıkları Kenan Evren'in yazılmamış anıları da bunu çok net görmek mümkündür. Ciltler boyu sıradanlığın doğru. Sonuç olarak yalnız eee Şöyle diyor, devlet töreni yapılacak mı yapılacaksa kim katılacak Tart konuşmaları, tartışmaları var diyor Murat Belge. Bunların Kenan Evren'in kişiliğiyle, kendisiyle ilgisi yok. Taşıdığı rütbelerle ilgili. Evet darbeciydi ama şu, an, şu kadar yıl devlet başkanıydı. Törensiz nasıl gömeriz? Gömemezsiniz. Bu toplumun harcı böyle kırılmış. Devlet başkanlığıyla darbecilik birbirinden kolay kolay ayrılamıyor diye bitiyor yazısı. Hı. Halbuki Evren aynı günlerde ölmek dışında herhangi bir yakınlığı olmayan Zeki Alasya kalabalık bir cenaze töreniyle gömüldü. Oraya gidenler Zeki Alasya'yı sevdikleri için gittiler diyor. Kenan Evren'in kızı da ister gelsin ister gelmesinler aman ya demiş. Aman ya kısmını ben 70 milyonun, 60 milyonu 60 milyon zaten babamı takdir ediyor demiş aynı zamanda. Öyle mi? Hı -hı. Asacaksın 10 milyonu bak bakalım. <gülüyor> bir daha yapıyorlar mı? evet pek mantıklı olmasa bile neyse savaş haberlerine geçelim neyse, Ertuğrul Özgürk gider aslında böylece güzel bir tören olur. olur Evet. Mehmet Barlas da belki gidebilir bilmem aslında hoş olabilir kim gidecek bakacağız anılarını yad ederler ee, savaş haberlerine geçmeden önce ufak bir bilgi vereyim belki vaktimiz kalmaz Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişah yetiştirdiği için şehzadeler şehri olarak e, anılan Amasya'da e, yerleştirilen bir heykel vardı. Sol elinde kılıcı havaya kaldırdığı diğer elinde cep telefonu ile selfie çeken bir şehzade. Bir saldırı gerçekleşmişti şehzadeye. Telefonu kırılmıştı. Bir başka saldırıya daha maruz kalmış bu genç şehzade. Deme. Bu sefer kılıcını kırmışlar. Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar heykelin kırılan kılıç kısmını hemen fark etmişler. Dikkatli vatandaş işte. Saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri heykelin etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek sarmış. Ee, polis saldırı yapan kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatırken bölgedeki MOBESE kameralarında inceleneceği belirtilmiş. Olayın e, Olayla alakalı Amasya Belediyesi'nin e, resmi internet sitesinde e, bir açıklamada yayınlanmış. Soruşturma devam ediyor. Nitelikli mala zarar verme suçundan. Mal demişler şehzadeye. Ee, savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Ya cep telefonundan ve kılıcından başka bir tarafından <gülüyor> kırmasın. Yani kalan kısımlarına bakıyorum. Bir kolu kaldı, bir kafası kaldı. Diğer bölgeler yekpare bir bütün olarak duruyor. İyi. Neyse bu kırılan kılıçtan sonra galiba savaş haberlerine geçebiliriz. Evet. Hmm. Evet, bayağı ciddi bir savaş rüzgarlarının estiği söylenebilir. Eee ben de geçemeyeceğim yalnız. Tem Sancan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alan sevgisini ifade etmesinden sonra Erdoğan'ın Almanya'daki Karlsruhe ya, kentinde yapılan gençlik buluşması mitingine ne katılan, protesto eden bayağı kalabalık bir Alevi grupta karşı miting yapmış. Hı. Buna ne diyeceksin? sallandı Paralel paralel paralel miting. Paralel miting. DM Arena salonunda yaklaşık üç bin vatandaş diyor Radikal Gazetesi. Ve e, toplanan kalabalık Erdoğan salonda konuşurken miting alanını terk etmiş. Tamam o zaman devam edelim biraz daha. Basında çıkan haberlere tepki göstermiş Erdoğan. Toplu açılış töreninde halka hitap etmiş yine. Erkek evlatlarıma da taktılar. Onlarla çok uğraşıyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şu vakıfta, bu vakıfta var diye. Tabii olacaklar. Sizden mi izin alacağız? Benim evlatlarım bu ülkenin vatandaşı değil mi diye hesap sormuş. Okunu kırmasınlar da. Hay hak. Şehzade değil ki o. Hı? Şehzade değil ki. Şehzade mi? Şehzade değil. O makam kaldırıldı. Yoruma bağlı. Ha. Ne evet. tarafından tutarsanız oku diyorsunuz. Aksaray'da saray değil ona bakarsan. Zaten Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak geçiyor. Evet. E, dolayısıyla tabii ki şehzade değil ama olsun. Bu arada Erdoğan'ı panikleten anket diye güve tüketici güven endeksi. Onu biliyor musun? Genel Başlangıcı. Evet yazmış. görmüştüm zannedersiniz. Evet yani çok ilginç bir şey var. Ee, yani devletin televizyonunda yayınlanan kere olan çizgi filminin yasaklandığını biliyor musun? Neden? Hı? Neden? Ee, filmdeki hırsız tiplemesinin adı uzunmuş. Ee, ilk milli çizgi film kahramanı olan Pepe de kovulmuş. Neden? O da kısa mıymış? Neden? Hayır, sık sık hırsızlık kötüdür diyormuş. Abdülhamit zamanında burun ve yıldız kelimelerinin yasak olduğunu biliyordun değil mi? Evet. Ben duymuştum. Ama e, iç rahatlatacak bir haber daha var. Bir demeş daha var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından haftalardır beynimizi kemiren sorunun cevabı gelmiş. Pensilvanya ziyareti. Davutoğlu'nun başbakanın, Dışişleri Bakanı hikayenin gerçekleştirdiği Pensilvanya ziyaretine kimi izin verdi ya da Cumhurbaşkanlığından izinli var mıydı yok muydu diye polemikler ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le şu andaki başbakan Davutoğlu'nun arasındaki bir sürtüşmeden, belki tatlı bir atışmadan da bahsedebilmek mümkündü. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan topa girmiş ve... Gordiyon düğümü gibi kılıcını atıp çözmüş. Aynen öyle. Kesmiş mi? Benden düğümü? bu konuda izin almıştır ve oraya gitmiştir. Fakat da bu konuyu görüştüler mi doğrusu bilmiyorum. Kalla ki zaten oraya gitmesi konusunda izin alması gereken makam da benim demiş. Tamam işte. Yani. O kadar. Tamam, bu Gordium. kadar yani. Gordiyon düğümün çözümünü, evet. İskender gölge etme onu o, onu şey Diyogenes söylemişti İskender'e ama başka bir vesile şimdi onu şey yapmıyorum. Kesmediler onun kılıcını değil mi? Kırmadılar daha doğrusu. İskender'in evet. mi şeyin mi? Diogenes'in onun kılıcı yoktu. Harmanisinden başka hiçbir şey yok İskender'in İskender'in. Yok kesmediler. Ama zehirlendiğine dair rivayet var. Yatağında öldü. Can çekişe çekişe. hı. Hmm. Ee, çok genç yaştaydı. Ee, şimdi anket sonuçlarından hesaplanıyormuş. Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Yüzden büyükse gü tüketici güveni de iyimser, yüzden küçükse kötümser durum var. Mahir e Turan, Erdoğan'ın dikkate aldığı tek veri değil tüketici güven endeksiyle son 3 seçimde AKP'nin aldığı oyları karşılaştırmış. Sonuç? İlginç. 2007'de TGE tüketici güven endeksi %82.5 AKP oy oranı %46.5 2011 genel seçimleri %96.4 yani %96.5 civarında TGE tüketici güveni AKP'nin oy oranı da 50. 2014 seçimlerinde yerel TG tüketici endeksi güven endeksi %78.3'e düşmüş AKP'nin oy oranı %43'e düşmüş ve en son açıklanan 2015 Mart tüketici güven endeksi alarm zilleri %64.4'e düşmüş şeyi bilmiyoruz tabi daha seçim yapılmadı ama yüzde beş onda dört düşmüş panikleten anket diyor. Hırsızlıklar yüzünden AKP'yi savunamıyorum diyen partiliye akıl veriyorlar. Söv ya söv ya biliyorsun. Böyle bir durum var. Hakim Metin Özceli'nin doktor olan eşi de yukarıdan gelen emirle işten atıldı. Çocuğunu da kreşten almışlar biliyorsun değil mi? Yiremiyorlar. Böyle bir durum var. Ee, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç konuşmuş. Gene gündemi değiştirecek şeyler söylemiş ama o kadar fazla gündemi değiştirecek şeyler söylüyor ki artık evet. böyle anlamı Gündem kalmıyor. Gündem değişe değişe bir hal oluyor. Yani demiş ki çok güzel şeyler yaptık ama <gülüyor> özür dilerim adalete yargıya duyulan güveni arttıracak çok çalışma yapmamız lazım demiş. Bu da yapmadık manasına geliyor galiba. Evet artık savaş tamları çalalım. Tamam. Genelkurmay'dan açıklama var. Suriye taciz etti. Bunun açılışı uygun gördüm. Ne dersin? Havadan. Genelkurmay Başkanlığı Suriye'ye ait bir helikopterin sınıra yaklaşarak tacizde bulunduğunu, devriye uçuşu yapan F-16'ların ise Suriye'ye konuşlu füze savunma sistemleri tarafından radar kilitlenmesi yapılarak taciz edildiğini belirtmiş. Bu CNN Türk'ten aldığımız bir haber. Baya incirlikten saat 14.09'da kalkış yaparak Hatay Osmaniye Antep bölgesinde hava muharebe devriye görevi icra eden iki F-16 uçağımız Suriye ait bir m 1 helikopterinin Hatay Karbeyaz güneyinde sınırımıza yaklaşması üzerine bölgeye gönderilmiş yönlendirilmiş ama bölgeden uzaklaşmış Suriye'ye ait söz konusu hava araçları. Hı. Sınırımıza 2,6 deniz mili kala. Hı. Ama bu kaygı verici değil mi? 4 botla Türkiye-Suriye yanıldığında deniz trafiği kontrolü görevi icra ediyormuş. Hı. SA-5 füze sistemi tarafından radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuş. Bunun, bu taraf yapıyor. Yok. Suriye'de konuştu. SA-5 füze sistemi. Filan. Yani böyle çok ciddi bir şey var. Bir de şu anda böyle bir tehlike yok demişti Davutoğlu. İlk var e, müdahale. Türk hava sahasını ihlal ettikleri için düşürülen Suriye savaş uçağı ile helikopteri ilk kez F-16'ların kokpit alanında altında özür dilerim simgeleştirilmiş mark deniyor buna. İkinci Dünya Savaşı'ndaki uçaklarda çok fazla bir şekilde görürsünüz ya yan tarafta böyle kaç tane uçak düşürdüğünü göstermek için uçak stikerleri yapıştırdılar onlardan yapıştırılmış bu NATO ülkelerince gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında Konya'da görülmüş bu stikerde yani evet, hiç Mart'ta. şakası yok bu çok ciddi bir mesele yani daha önce çeşitli partilere mensup yani şeyden Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkça iki gün içinde müdahale olabilir seçim şeyini dağıtmak için diye Savaşa bile sokabilirler demişti. Daha önce Dengir, Mir, Mehmet, Fırat, AK, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından olup aynı zamanda çok yakında çalışmış olan Erdoğan'ın. <gülüyor> o da benzeri bir şey söylemişti. Ee, çeşitli söylentiler geliyordur. İşte sormuşlar şey sormuşlardı uçakta da. Radikal Gazetesi'nden, Yürriyet'ten. Akif peki sormuştu şu an için böyle bir müdahale ihtimali yok demişlerdi fakat Daily Telegraph'tan bir haber var BBC Türkçe'den aldım bu da çok taze ve kaygı verici bir haber Mitle temas kuran Suriyeli istihbarat yetkilisi ev hapsine alındı diye bir haber var. Ya atılmaz. Suriye istihbarat servisinden Evet Suriye istihbaratından muhabbet ee, bu Esad'a karşı darbe planlamakla suçlanıyor. Evet. Türk ile MIT'le iletişime geçip darbe planı yapma şüphesiyle ev hapsine atıldığı yazmış. İran'ın sözü geçiyor. Bu biraz da rejimin içten çöker, çökebileceği korkusundan kaynaklanıyor vesaire ama yine uğursuz puslu bulutlar var. Öte yandan çok önemli bir başka haber var. Türk gemisi Akdeniz'de bombalandı. Tuna bir isimli evet. bir gemi bu. Yük gemisi. Evet ama ölü var. Üçüncü kaptan. Üçüncü kaptan Hı -hı. öldü. Gemi kaptanı anlatmış. Ünal Biric Bilici kuru yük gemisi Tuna 1 dün akşam Tobru'a doğru hareket ettiği sırada Libya'nın yaklaşık 13 mil açığında herhangi bir uyarı yapılmaksızın ağır karadan silah saldırısına uğramış. Saldırı üzerine acil durum sinyali karadan daha da uzaklaşmış ama Yunanistan, Malta ve Fransa'dan cevap gelmiş. Yaklaşık 10 dakika sonra bu sefer hava saldırısı ve geminin 3. kaptanı hayatını kaybetmiş. Çok vahim bir şey. Saldırılarda makine dairesi ve mürettebatın acil durumlarda sığındığı yer hedef alınmış üstelik. 8'i Türk 6'sı Gürcistan ve biri de Azerbaycan uyruklu 15 kişilik mürettebat var 3. kaptan İlker Büyükdere şehit olmuş 3 mürettebatta yaralı çok çok ciddi bir olay olduğunu söyleyelim fakat ayrıntılar var Tuna Holding'e ait bu Libya açıklarında vurulan gemi ve Trablus'taki radikal İslamcı hükümete silah taşıdığı iddiasıyla vurulmuş. Hı. Böyle iddialarda az değil. Bir savaş ilan edeceğiz gibi bir şey çıkmadı demet çıkmadı değil mi? Henüz değil, hayır. Yani biz tam tam çalalım da. Hangi hükümetler çalmasın? Hangi hükümette? Evet. Burada bir soru Kaşıklı var. var. İki, i̇ki hükümet var en az. İki hükümet var. Ardından işit var. Radikal İslamcı militanlar var. Aşağıdan gelen etnik şeyler var. Kuvvetler var. İlk Neyse ama dışişleri dedi. bakanlığı iddiaları yalanlamış. Yani e, Tobruk hükümetinin başındaki iki hükümetten birinin başbakanı Abdullah El Sani ya da Sani Türkiye'nin Trab Trablus'taki radikal İslamcı hükümete silah yardımı yaptığını öne sürmüş. Türk dışişleri yalanlamış. Yangın çıkan gemide de Tobruk Limanı'na çekildiği belirtiliyor. Tobruk hükümetinin orada şimdi. Evet. Bir diğer silah yardımı da Irak'la alakalı. Beş bin kişinin büyük bir savaş çıkacak yakın bir zamanda. Bu artık gözle görülür bir şey. Musul'a saldıracaklar şu anda. Işi bulunan... Yemen'de mi Libya'da mı Irak'ta, Irak'ta. mı? Suriye'deki mi? Irak'ta, Beş her bölgede yere, var. Bölge. E, Musul'a saldıracaklar. IŞİD'in başkenti olarak da nitelendirilen yerlerden bir tanesi olarak e, görülüyor. E, Musul askeri kampının sorumlusu General Hamdani konuşmuş. Irak Savunma Bakanlığı ve Çişleri Bakanlığı tarafından temin edilen silahlar bize ulaştırıldı. Ancak daha fazla silah ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Çünkü IŞİD'e karşı çok ağır bir savaşa gireceğiz demiş. Musul kampında yedi aydır gönüllü sünni güçlere eğitim veriyoruz diye de eklemiş. Askerler tahribat, tahrip gücü yüksek silahların kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları ve cephe savaşlarında yeterli donanıma kavuştu demiş. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Biz vatandan aldık. Türkiye'ye de teşekkür etmişler. Ha, niye? Irak ve Musul halk adına, Türkiye hükümetine teşekkür ederim. Kendimizi savunabilmemiz için yardıma ihtiyacımız var. Türkiye'de bunu sağlıyor demiş. Askeri ve insani yardımların büyük önemi haiz olduğunu da kaydetmiş Hamdan'i. Musul'u kurtarmak için gün sayıyorlar biliyorsun. Dışişleri Bakanı olduğu zamanlarda Davutoğlu gidip Kerkük'e ve Musul'a tarihi övgülerde düzmüştü Musul'u kurtarmak için gün sayıyorlar. Musul'u yarı Türk sayıyor anladığım kadarıyla. Silah yardımının yetersizliğinden de bahsediyor. Son derece büyük bir savaş senin de dediğin gibi bir başka haber de gene kaygı verici mit gözaltısının generallere kadar uzanacağı bu biraz eski bir haber üç günlük ama durum bağlantılı olduğu için çekip çıkardım ön plana getirmeye çalıştım Adana ve Hatay'da durdurulan mit tırlarıyla ile ilgili gözaltına alınan sonradan tutuklanan bir albay gözaltıların generallere kadar uzanacağını söylemiş bu da böyle bir haber. Yemen'de Hussi karşıtı koalisyonun bir uçak kaybettiğini de söyleyelim. Bu da önemli bir gelişme. Fas ordusunun bir askeri uçağı gitmiş. Fas'ın resmi ajansı MAP'tan ordu kaynaklarına dayandırılan bir haber bu. F16. Peki soruşu pilot ne oldu? Bir bilgi yok. yokmuş. Evet, belirsiz fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı bilin, bilinmiyor. Böyle bir Dövçevelen'in haberi var. Beş günlük ateşkesinin ardından dün Husi militan, militanları da kabul etmişti milisleri diye bir şeyden bahsetmemiz mümkündü. Bu arada da savaş haberlerinin yanı sıra Suriyelilerle ilgili Taksim'de eylem yapan Suriyelilere şiddetli bir tür, e, Türkiye'de polisten e, polis müdahalesi 5 kişi gözaltına alınmış. O da Fahri Naz için 4. kattan intihar ettiği belirtilen tecavüzden kurtulmak için İran'da mahabatta oluyor. İşte ayrıca zabıta seyyar satıcıları da Bayağı sopayla döverek öldüresiye dövmüş, bayıltmış. Fotoğrafları var Radikal Deniz İsmail Saymaz'ın haberi var. Araç bir trafik kazası olmuş. HDP şey Gebze'de eski bir terörle mücadele şubesi polisinin kullandığı araçla çarpışan kaza yapan, hafif bir kaza yapan Ümit Dikiciğir ve ailesi araçta bulunan HDP broşürleri ve Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafları nedeniyle polisler tarafından dakikalarca darp edildiği öne sürülmüş. Dakika dakika hatta saniye saniye görüntülenmiş. Bir de böyle bir haber var. Somalı aileler de madem devlet bizim yanımızda niye sorumluların cezasını çekmesine izin vermiyor demiş. Somakat katliamının yıl dönümünde yürüyüş ve böyle bir e, bu savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Türkiye Suriyelilerle ilgili rahatsızlığın ayrıca İstanbul'da da bir faciaya dönüşmekte olduğu Güvercin Tepe'de bir çocuğun bıçaklanması mahallenin ayaklanması Suriyelilere ait dükkanların kundaklanması gibi dehşet verici haberler var onu da söyleyelim bir de dünyadan bir Cadı Cadı haberi var. Evet. Yani insanın dili varmıyor ama Güney Afrika'da Cadılıkla suçlanan Tembekile ile adlı kadın 12 yaşındaki oğlunun gözleri önünde yakılarak öldürüldü. Evet. Zorla benzin içirilerek üstelik. Evet. Peki. Savaş rüzgarları eserken içte ve dışta çok tatsız ama böyle törene gidiyoruz. Açık, Açık gaste. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Evet, Britanya'daki Birleşik Krallık'taki seçimleri konuşalım demiştik ama ondan önce kısa bir şeyin de devlet töreni, bu Kenan Evren meselesi üzerinde birkaç şey söylemek ister misin? Evet, bir e, Türkiye'de herhalde ilk defa e, bir devlet töreni yapılacak hakkında müebbet alır hapis cezası. E, müebbet ha ce hapis cezası pardon ağırlaştırılmış değil müebbet hapis cezası verilmiş Yargıtay'da daha e, dosyası bekleyen e, bir kişi hakkında hani çok formel davranırsak şey diyebiliriz tabii efendim cezası kesinleşmemiştir e, dolayısıyla <gülüyor> hakkındaki hük hüküm e, olarak değerlendirmek mümkün değil diyebiliriz ama e, herhalde cezasının kesinleşmemesi mümkün değil çünkü ne yaptığı ortada olan bir kişi varsa o da Kenan Evren. <gülüyor> darbe, yani şu kadar Türkiye'de yüzlerce, binlerce kişi darbe teşebbüs veya darbe hazırlığı veya darbe yaptığı için e, şu anda dava açılıyor. Bir kısmının hakkında davalar açıldı. Herhalde yani bir tah, şey e, hayatta hala olduğu için e, Tahsin Şahin Kaya. E, onların herhalde darbe yaptıkları konusunda bir tartışma e, hiç kimse yapmıyor. Darbeyi yaptıkları kendileri <gülüyor> açıkladılar zaten. Ne ee, kaç defa da övünerek yani bunu. Övünerek çok... yaptılar da 12 Eylül sabah konuşmasını. E 1980 sabah televizyon konuşmasını zaten yegane suç delili olarak ortaya koyabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletini, e, anayasasını ve yürürlükteki olan kurumlarını tahrir ve tahsis, ilga etmek e, suçunu işlemekten dolayı. Tahrir, tedil, ilga, evet, hiç unutmayın. Tahrir, tedil, ilga, evet. <gülüyor> Peki, e, nedir şu anda olan? Şöyle bir sorun var. Eee Evren aynı zamanda Cumhurbaşkanı oldu. 1983 ile e, 1983 ile 1989 arasında. Ya, e, 90 arasında 90 arasında pardon özür dilerim. Tarım değil, 90 olması lazım. şey Özal'ın <gülüyor> Cumhurbaşkanı olduğu tarih. 1983 ile 90 arasında Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı işlemlerden dolayı aklına dava açılmadı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı işlemlerden dolayı zaten sorumluluğu yok. Evet. Dolayısıyla kağıt üzerinde bakarsınız, çok formal bir şekilde bakarsınız, Biz cumhurbaşkanı, devlet başkanı değil, cumhurbaşkanı olarak gömülmesi kaçınılmaz devlet töreninde. Diğer taraftan davası sonuçlanmadığı için, e, hala organel sıfatını taşıyor. Müebbet hapis cezası kesinleştiğinde büyük ihtimalle e, bütün rütbeleri de e, geri alınmak durumunda olacaktı diye tahmin ediyorum, ümid ediyorum en azından. Dolayısıyla er e, kurumuna girmiş olacaktı. E, Genel Kumaş Başkanlığının açıklaması bu riyakarlığı veya artık ne bileyim bir şekilde e, devlet protokolündeki bu kaçınılmaz garip durumu özetliyor. Başkanlığı e, Evren'in e, ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada Kenan e, Evren'in işte e, hangi tarihte e, askeri okula girdiğini, hangi tarihte e, harp okulundan mezun olduğunu, hangi tarihte kara kuvvetleri komutanı, hangi tarihte genel kurmay başkanı olduğunu falan anlattıktan sonra işte 1978 yılında genel kurmay başkanı olmuş ve e, 1900 83 yılında Cumhurbaşkanı olmuştur. Ve 1990 yılında Cumhurbaşkanı'ndan 83 yılında Genelkurmay Başkanlığından ayrılmış ve Cumhurbaşkanı olmuştur diyor. Çok ilginç Genelkurmay'ın yaptığı açıklamada biyografisinde Kenan Evren'in 1980'de darbe yaptığı 1980'de Milli Güvenlik Konseyi'nin başkanı olarak devlet başkanı olarak görev gördüğü yok. Yani Genelkurmay'ın bildirisini okuyan birisi ...1978 ile 83 arasında Kenan Evren'in sadece Genelkurmay başkanlığı yaptığını... ...sonra da Cumhurbaşkanı seçildiğini e, zannedebilir. Evet, arada sadece 50 kişi asıldı, yüzlerce kişi öldürüldü Artı ve 600, 650 bin kişi de tutuklandı filan. Fişlenen 1,5 milyon var, <gülüyor> evet. 210 bin dava sayısı var... E, 140-140-160'den yargılanan 70 bin kişi var. Yani öldürülenler var. Cezayirinde işkenceden, işkence nedeniyle öldürülenler var. Yargısız, infazsız edilenler var. Yani şey, suç unsuru bu büyük. Ama en önemlisi bu bana şeyi hatırlattı birdenbire. E, Fransa'da e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Degolcülerin kullandığı bir e, tarih gizlemesi, kabul etmedikleri için tarih gizlemesi vardır. 1940 yani Vişi hükümetinin, Peten hükümetinin, e, Nazilerle işbirliği yapan hükümetin 1940 ile 44 arası yok addedilir. Böyle bir devlet yok, böyle bir yönetim yok addedilir. Nazi işgalinin hüküm sürdüğü Fransa'da değil mi? Evet. Evet Fransızların kurduğu Mareşal peterin kurduğu hükümet Vişi hükümeti e, <gülüyor> yok addedilir. E, sanki bu Genelkurmay'ın bildirisinde de 1980 ile 83 arasında hiçbir şey olmadı. Devlet Başkanı Milli Güvenlik Konseyi e, bunlar olmadı ve Kenan Evren Genelkurmay Başkanı olarak görevini normal e, ifa etmiş gibi bir, bir şey bana hakikaten ee, çok e, anlamlı geldi. Şu anlamda anlamlı geldi. Hani bazı otoriter veya totaliter rejimlerde gözden düşen e, siyaset adamının fotoğrafı birden kaybolur ya Stalin'in yanında, Mao'nun yanında. Evet. Ee, hani bir anda bu adamın bu yaptığı suç teşkil eden şeyler yapılmamış gibi. Yok gibi addedip normal, sakin çok da büyütmeden ee, anladığım kadarıyla genel kumey başkanlığın önündeki tören e, çok e, gürültüsüz patırtsız bir tören olacak ailenin ve birkaç kuvvet komutanının bulunduğu. Böyle atlatmak işi, yüzleşmek. Evet. Bununla yani genel ben isterdim ki genel başkanlığı açıkça söylesin bu adam 1980'de darbe yaptı e, onaylamadığını belirtmek açısından bu adam darbe yaptı üç sene. Ee, anayasayı e, yürürlükten kaldırdı. Kendisi anayasa gibi davrandı. Kendisi devlet olarak devlete el koydu. Devlet başkanı sıfatıyla yani Tayyip Erdoğan'ın olmak istediği sıfat devlet başkanı sıfatıyla e, yönetti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil. Devlet başkanı sıfatıyla 3 yıl yönetti. Ve e, Genelkurma Başkanlığı bunun 1900 pardon 2010'dan sonra 2012'de açılan dava neticesinde e, şu ağır ceza mahkemesinde e, müebbet hapse mahkum edildiğinde belirterek bitirebilirdi. Evet. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet yani. Ama ama. E, Asgari olarak, hani riyakarlık böyle bir, e, bir şey, asgari olarak bugün e, şunu da taş atmak e, istemiyorum. Bu haliyle Cumhurbaşkanı olarak gömülmesi kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Yani başka türlü yapmak e, pek mümkün değil. Çünkü doğru davanın sonucu e, hababam görüyoruz. E, sanki Kenan Evren'in ölmesini beklermiş gibi uzatılıyor. Yargıtay da başka şeylerde paldır küldür. E, üç günde karar çıkartan Yargıtay istediği zaman şimdi bunu e, uzun masası vardır Yargıtay'ın öyle derler. O uzun masada unuttuğunu e, zannediyorum. E, ve e, işte Kenan Evren'e böyle bir e, adet yerini bulsun bir e, devlet töreni yapılacak. Devlet e, mezarlığına gömülecek ondan sonra yargıda karar kesinleştiğinde müebbet hapis cezası almış bir devlet mezarlığında müebbet hapis cezası almış bir cumhurbaşkanı olan bir ülke olarak da iftarla devlet mezarlığını ziyaret edeceğiz. Evet be, son olarak ben de şeyi peki sonrası hüküm kesinleşince ne olacak? O zaman mezardan çıkarıp rütbelerini sokacaklar <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyorum kesinleşince ne olacak? <gülüyor> Davamı düşecek şimdi hüküm kesinleşmeden. Evet yani, öldü tabii. diye dava düşecek evet. herhalde. E, o zaman Tahsin Cahingay'ın durumu biraz kritik olacak. Bu, yani, o kadar detayını bilmiyorum <gülüyor> hukuk. E, detayını bilmiyorum ama durumun 12 Eylül ile yüzleşme konusundaki riyakarlığın toplu riyakarlığın e, çok anlamlı bir nişanesi olduğu e, kanaatindeyim. Evet, yani Murat belgede bugün şöyle yazmış, söylemiştik. Ki, gömemezsiniz diyor. Törensiz bu toplumun harcı böyle karılmış. Devlet Aynen. başkanlığıyla darbecilik birbirinden kolay ayrılmıyor Aynen. demiş. Evet. Aynen öyle. Yani, tören de gömecekler. Askeri bir tören olacak. Hiçbir parti katılmayacak. Belki hükümetten de kimse katılmayacak. Ee, nasıl yapacaklar? Sorunu katılmamayı becerecekler bilmiyorum ama Evet, yani resmi törende genel kurmay başkanı da izinli zaten. O da bulunamayacak. Evet. Biz... Hani şunu diyemeyiz yalnız genel Kurman başkanı Kenan Evren'in öleceğini bildiği için izne çıktı diyemeyiz herhalde değil mi? <gülüyor> Diyemem aslında her şeyi söyleyebiliriz. Bu arada açık gazete olarak biz gidiyoruz tabii törene. Tabii tabii tahmin ediyorum. <gülüyor> evet. En azından o en azından şey orada gerçekten o, o kişinin kim kimler orada olacağını merak ediyorum. Ailesi tabii doğaldır, ailesi olacaktır. yakınları, akrabaları olacaktır da onun dışında siyasi toplumdan kimler olacak çok merak. Çok ediyorum. merak konusu evet. Yani gazeteciler benim en fazla merakımı celbeden nokta. Hangi gazeteciler gidecek? Evet, gazeteci derse, olarak yani. gitti, eğer gazeteci olarak gideceklerse can bir şey diyemeyiz. O da bizim Hı. gibi meraktan gitmiş olabilirler. Evet. evet. Sorarız orada. Aa, meraktan efendim? mı? Sorarız evet, orada meraktan ben, mı buradasınız bence diye. Siz evet. <gülüyor> meraktan mı yoksa cenaze namazını kılmak için <gülüyor> mi buradasınız diye sorun. Evet. Peki. Şeye Geçen geçelim. hafta konuştuğumuz e, İngiltere seçimleri e, beklediğin, beklenenin e, çok beklenenden çok farklı bir sonuçla e, bitti e, ve İngiltere seçimlerinde pardon, Birleşik Krallık seçimlerinde. E, muhaf e, muhafazakarlar çok büyük bir beklenmedik bir başarı e, kazandılar. E, i̇şçi Partisi e, ve liberal demokratlar işçi partisinden daha da fazla liberal demokratlar büyük bir hezimete uğradı. İki parti lideri o gün ertesi gün e, istifa ettikleri açıkladılar. Ve aynı zamanda tabi e, Kamuoyu araştırma şirketleri de çok büyük bir skandal olduğunu kabul ettiler. Hatta kamuoyu araştırma şirketleri üst kurulu veya yani denetleme kurulu bir kurul. Bu konuda dün okudum bu konuda bir araştırma soruşturma bunun niçin yanıldıklarını belirleyecek bir soruşturma başlatma kararı almış. Ee, o kadar çok yanıldılar ki e, geçen perşembe günü seçimlerin e, sandıkların kapanmasını izleyen dakikalarda bir e, seçim e, sandık e, çıkışı e, araştırması sonucu yayınlandı ve bu araştırma sonucu aşağı yukarı e, bugünkü yani sonradan kesinleşen sonucu verdi ilk defa ilk defa e, muhafazakarların neredeyse e, tek başına iktidar olacak milletvekili sayısına elde ettiklerini söylüyordu. Fakat buna yani ne kadar çok şaşırdığını ve yanıldığını anlatmak için söylüyorum. Muhafazakar Parti lideri Başbakan Cameron'a bu soru sorulduğunda cevap vermek istemedi. Daha çok erken inanmak istemedi ve bu konuda tavır almak istemedi. Kendisi, kendisine çok önemli bir e, haber geliyor. Ve inanmak istemediğini gözlerimle televizyonu izlerken e, şahit oldum. İnanmak istemedim. O, hat, Liberal Demokratların e, başkanlığını değil de bir, e, ikinci e, milletvekilliği yapan bir temsilcisi. Ben e, bu doğruysa şapkamı yerim dedi. Ertesi gün şapkayı önüne koydular radyoda e, buyur ye diye. E, yiyip yemediğini bilmiyorum. Evet kadar, e, büyük e, yanılgının nedeni nedir? E, işte burada çeşitli kuram şeyler e, varsayımlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak zannediyorum birkaç ay içinde. Bunun bu yanılmanın e, nedenleri e, daha açık biçimde ortaya çıkar. Tabii ki birkaç tane e, tespit edilebilen neden var. Bir tanesi bu e, son anda kararsız seçmenlerde son anda daha doğrusu kararsız değil. Diyelim ki e, Liberal Demokrat Parti'ye hep oy vermiş bir seçmen. Artık Liberal Demokrat Parti'ye oy vermek istemiyor. Ve e, kamuoyu yoklamalarında diyor ki ben şeye oy vereceğim. E, i̇şçi Partisi'ne oy vereceğim. Ama hiç hayatında İşçi Partisi'ne oy vermemiş. İşçi Partisi'ne oy verme anı ile ben oy vereceğim deme anı yani ondan bir ay bir hafta öncesi bile arasında ciddi bir fark var o seçmen için. Yani yapacağını söylemekle yapmak arasındaki fark burada çok ciddi biçimde ortaya çıkabiliyor. Eli gitmiyor, veremiyor. Ya sandığa gitmiyor ya gene gidiyor liberal demokrata veriyor ya da gidiyor daha önceden verdiği sonradan liberal demokrata seçmeni olduğu daha önceden verdiği muhafazakarlara Evet Evet, veriyor. Ee, hiç hayatında İçi Partisi'ne oy vermemiş, eli gitmiyor. Bu birinci neden. İkinci neden tabii e, e, Birleşik Krallık'taki seçim sistemi ve e, bu e, bölgesel partilerin e, güçlenmesi. Bölgelerin oluşmasıyla beraber İskoçya, Galler Bölgesi, İrlanda, bölgesel partilerin güçlenmesi. Seçim sistemi bu e, Ulusal planda iki parti, hadi iki buçuk diyelim liberal demokratlarla, iki buçuk parti dışında partilerin ve meclise temsiline hemen hemen hiç izin vermiyor. Çünkü çok çok aslında çok vahşi bir sistem. İki parti olunca çok bunun sonuçları çok rahatsız edici olmuyor ama daha fazla parti olunca çok garip sonuçlar çıkıyor. Nedir sistem? Dar bölgeli tek turlu sistem. Yani. Her seçim bölgesinde bir milletvekili seçiliyor, birinci gelen kazanıyor. Bu bizde uygulanıyor mu? Ee, hayır. Var? Belediye başkanı seçimi. Ha, belediye başkanı da var, evet tabi. Belediye başkanı seçimleri bizdeki belediye başkanı seçimlerindeki sistem uygulanıyor abi, milletvekili seçimlerinde. Ama e, bizde belediye başkanı seçimleri'nin yanında e, şey seçimde olduğu için. Meclis, belediye meclis seçimi olduğu için nispi temsil sistemiyle çok fazla onu yani alıyoruz, dikkate alıyoruz ama kısmen dengeleyebiliyor meclis dengesi. Evet. Belediye başkanına ayrı, meclis üyelerinin listesine ayrı oy verebiliyorsunuz. Burada öyle değil. Tek başına birinci gelen yüzde otuz dört oy aldı, diğer ikinci gelen yüzde otuz üç oy aldı, üçüncü gelen yüzde otuz iki oy aldı, yüzde otuz dört oy alan milletvekili oldu. Bu bölgede yani bir e, etnik, dini, e, kimliğin güçlü olduğu bölgeler varsa eğer o bölgelerin partilerinin e, ortaya çıktığı durumda e, onların tabii ki o bölgede e, silme kazanmasına yol açıyor. İskoç e, Ulusal Partisi'nin e, e, 59, İskoçya'daki milletvekilinden 56'sını birdenbire kazanmasının arkasındaki neden bu tabi ki. %50 civarında ortalama oy almış e, İskoçya'da. E, ve e, 59 milletvekilinin 56'sını almış. 2010 yılında 6 milletvekilleri vardı İskoç Millet Milli Partisi. Evet şimdi, Bunu, şimdi 50 yusur değil mi? 56. 56. Yani 50, 56 ya çıkmış. muazzam bir şey. Yani Zaten 59 şey. tane Pütop'u İskoçya'daki milletvekili sayısı görülmemiş <gülüyor> bir şey yani. avam kamerasındasınız burada tabi ki e, İskoçya e, işçi partisinin e, kalesidir İşçi partisinin neredeyse kuruluş e, kaynakları İskoçya'dadır İşçi partisinin büyük e, e, büyük siyasetçileri ünlü siyasetçilerin bir kısmı İskoç kökenlidir e, Gordon Brown pay, e, örneğin İskoç e, kökenlidir ve İskoçlar geçen seneki referandumda İskoç İşçi Partisi'nin, yani İşçi Partisi'nin İskoçya kolunun bağımsızlık referandumuna hayır kampanyası yürütmesinin ve dolayısıyla hayırın %55'le kazanmasını bedelini şimdi İskoç ya da İşçi Partisi'nin sadece bir milletvekili çıkmasına neden olarak ödettiler. İskoçlar gene İşçi Partisi'nin e, tavrında e, sol neoliberal politikalara karşı sol bir tavrı sürdürmeyi devam ediyorlar. E, ama artık biz e, İşçi Partisi değil kendi e, ulusal partimizle bunu devam edeceğiz diyorlar. Bu tabii ki e, İngiltere'deki, yani Birleşik Krallık'taki siyasal dengeyi, parlamento dengesini 670 durumda Cameron için de aslında çok zor bir durum önümüzdeki dönemde çünkü çok geniş bir koalisyon çok geniş bir çoğunluğa sahip değil koalisyonu pardon çoğunluğu meclisteki çoğunluğu aşağı yukarı 8 milletvekiline dayanıyor. Evet, ve bu arada evet. pardon bir de şey geldi aklıma Robin Cook İskoçya'nın yetiştirdiği en ilginç politikacılardan biriydi Dışişleri bakanlığıydı yapmıştı evet. Irak savaşına giden günlerde ve evet. karşı çıkan tek milletvekiliydi evet çok onu da Tony Blair'in Tony Blair'in kabinesine istifa da etmişti çok saygıyla anmak lazım sonradan öldü evet. o da İskoçya'dandı yani çok büyük bir dayanaydı işçi partisinin. Yani iki tane bölgede işçi partisi güçlü idi tarihsel olarak. Birleşik Krallığın ortasındaki sanayi bölgesi ki hala orada güçlü. Galler'de de dahil olmak üzere Manchester, Liverpool, Newcastle arasındaki bölge, yani İskoçya ile beyaz İngiltere arasındaki bölge diyelim. Bir de İskoçya'da güçlüydü. Güney indikçe muhafazakarlar güçlülüyor. Yalnız bu sefer İşçi Partisi Londra'da Londra'nın 2-3 seçim bölgesi dışında Büyük Londra'nın 2-3 seçim bölgesi dışında geri kalını silme İşçi Partisi milletvekilleri kazandılar. Bu da dikkat edilmesi gereken bir küçük detay. Şimdi önümüzdeki dönemde ne olacak? Cameron 2017'de seçimlerden önce, seçimlerden birkaç yıl önce, 2017'de e, İngiltere, Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'ne e, üye olup olmamaya devam etmesi kararı e, alınacağı, devam edip etmemesinin sorulacağı bir referandum yapma vaadinde bulunmuştu. Seçimlerin kazandığının e, hemen ilk, ertesindeki ilk konuşmasında bunu yapacağını e, söyledi 2017'de. Şöyle diyor Cameron, ben İngiliz, e, Büyük e, Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını e, desteklemiyorum, bunu istemiyorum. Ama e, artık e, Birleşik Krallığın e, Avrupa Birliği kurallarının değişmesini e, bazı e, hakların, e, bazı yetkilerin yeniden Birleşik Krallığa geri dönmesi, koşuluyla kalması taraftarıyım. E, bu Avrupa Birliği açısından çok kabul edilecek bir şey değil. E, bütün Avrupa Birliği kurallarının sız İngilizce bir kral, Birleşik Krallık için, Britanya için değişmesi e, çok e, söz konusu olacağını zannetmiyorum. Ne olacağını bilmiyoruz, göreceğiz. Diğer taraftan, e, gene Kamran e, dünkü konuşma, dün veya belki konuşmasından 100 gün içinde. E, Seçim vaatlerinden bir tanesini daha yapacaklarını söyledi bu daha da e, ilginç daha doğrusu tehlikeli bir cephesiyle ve düşündürücü e, insan hakları konusunda insan hakları hukukunu yeniden millileştireceğiz dedi bu ne demek e, Avrupa insan hakları, hakları mahkemesi Evet Avrupa insan hakları mahkemesinin yetkilerini tanımayacağız Biz İnsan hakları konusunda kendi mahkemelerinizin son yetkili, nihai yetkili olduğunu kabul edeceğiz anlamında evet, Nasıl uygulayacaklar? İngiltere son derece şey çünkü Birleşik Krallık diyelim yani en en yüksek oranda şikayet gelen ve mahkum edilen ülkelerden biri Avrupa Birliği ülkelerinden biri de onun içinde tabii, tabii önemli tabii, şey. Var. Tabii tabii tabii. Ee, bunu nasıl uygulayacaklar bilmiyorum. Bunu göstermelik bir şey mi yapacak? bir ara mahkeme mi kurulacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeden bizi anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı konulduğu gibi ama orada anayasa mahkemesi yok. Acaba bir bir özel mahkeme mi kuruşturacak? Anayasada yok ki zaten. Yani anayasada yok tabii. Bunu bu nasıl yapılacak bilmiyorum ama Avrupa İnsan İngiltere vat pardon Birleşik krallık vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat hakkını engelleme si demek Avrupa e, Konseyinden çıkması demek. Evet Avrupa Birliği değil Konseyinden yani Avrupa'nın kurucu evet. örgütünden çıkması demek çok önemli bu. Nasıl olacak söyle. bilmiyorum olabilir mi Gene bir e, şey bulabilirler e, belki bir dediğim gibi bir araç çare. fakat bütün bunlar tabii ki son derece gergin bir ortam gündeme getiriyor ve İskoç Ulusal Partisi'nin söylediği şöyle bir şey var. Biz neoliberal politikalara karşıyız. Beyaz İngilizlerin, zengin İngilizlerin, aristokrat kökenli İngilizlerin, üst sınıf İngilizlerin kemer sıkma politikalarıyla daha da bizi yoksul kılıp kendilerinin ceplerinin dolmasına karşıyız. Biz Güney'in, İngiltere'nin bize bu çerçevede hükmetmesine karşıyız. Kemer sıkma politikalarıyla, neoliberal politikalarla hükmetmesine karşıyız. Biz aynı zamanda Avrupa Birliği'nde üyesi olmak, devam etmek istiyoruz. Yani şu, 2017'de eskaza, az bir ihtimal, Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği'nden çıkma kararı referandumda alınırsa bu sefer e, İskoçlar e, Avrupa Birliği'ne girmek için İngiltere'den, Birleşik Devlet'ten ayrılma kararı alacaklar. Evet, bu, dedikleri... bu galler içinde geçerli. Evet çok ilginç. Bu dediklerini İşçi Partisi seçimlerde de söyleseydi ne, e, İskoçların söylediğini, İskoç Partisi'nin e, belki durum biraz daha farklı da olabilirdi ama çok uzun bir tartışma konusu bu. Ayrıca konuşalım. Bu, bu, muhakkak evet. mı? Miliband'ın e, sürekli bir sınıf mücadelesini gündeme getirmesi yeterli olmadı. Önemliydi. Tony Biler'in Biler üçüncü yol çizgisinden ayırmaya çalıştı partisini. Fakat ama. Fakat bu yeterli değildi. Ve tabii ki e, insanı e, kahreden e, son bilgiyle kapatalım. E, seçimlerden sonra Tony Biler gene meydana çıkıp elini sallayarak, Edmil elini sallayarak dedi ki ee, yeni İşçi Partisi yani Tony Blair'in kurduğu, değiştirdiği İşçi Partisinin e, merkez çizgisinden uzaklaştınız işte böyle oldu kazanmak için gene oraya dönmek zorundasınız. <gülüyor> Tarihinin büyük savaş suçlularından biri konuşuyor. Evet. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. İyi günler. Abi. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. <gülüyor>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 Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Cem. Evrim konusuna devam ediyoruz geçen haftadan sonra. Bir dizi, on programlık bir dizi yapacaktık. Şimdi onun ikincisine. Gidiyoruz. İlginç bir şey de Türkiye'de de Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en inanmayan daha doğrusu dünyada belki de en, evrim kuramına Darwin'in geliştirmiş olduğu evrim düşüncesini ve takipçilerinin inanmayanların en çok olduğu ülkelerden birinde ve bunun sebepleri üzerinde de durmuştuk geçen hafta biraz. Buradan devam edeceğiz herhalde değil mi? Evet. E, buradan devam edelim. E, biraz belki şuradan başlayalım e, bu sefer. E, için evrim? Evrim kuramı nedir? E, niye önemlidir? E, bu konuyu pek çok açıdan e, tartışacağız önümüzdeki haftalarda e, konuklarımızla. Gerek evet, ee, davranışsal açıdan gerek fizyolojik açıdan gerek e, genetik e, moleküler açıdan bakmaya çalışacağız. Peki ee, belki e, çok geniş e, bir perspektifle e, daha genel olarak yaklaşırsak e, şuradan belki başlayabiliriz. E, Doğadaki canlılar dünyasına baktığımız zaman müthiş bir çeşitlilik görüyoruz. Yaklaşık 10 milyondan fazla tür olduğu düşünülüyor şu anda dünya yüzünde. Ve bu 10 milyondan fazla türün dünyada var ola gelmiş türlerin yalnızca %1'i kadarı olduğu düşünülüyor. Yani var ola gelmiş bir zamanlar bu dünyadan gelmiş geçmiş türlerin Yaklaşık %99'u artık dünya yüzünde yok Bu dünya yüzüne gelmiş geçmiş bütün canlı türlerinin Bir arada düşünürsek müthiş bir çeşitlilik olduğunu görebiliriz Çeşitliliğin yanı sıra türler arasında ilginç bağlantılar da var Yani birbirine fizyolojik açıdan ee, çok benzeyen e, türler var. Ee, davranış açısından çok benzeyen türler var. Ee, eskiden olup şimdi olmayanlar var. Bu %90'ı yok olmuş olan türler. Bunları da e, nereden biliyoruz? E, arkalarında bıraktıkları kalıntılardan, fosillerden e, anlıyoruz. E, yani dünya yüzündeki canlılar e, aleminin şimdi karşımızda olan alemden ibaret olmadığı da e, açıkça seçik şeyler. Bunlar evrim kuramına inanalım inanmayalım e, her halükarda en temel olgular olarak karşımıza çıkan şeyler. Biz de canlılar dünyasında değişkenliğin e, çok sık olarak karşımıza çıkabilen bir şey olduğunu görüyoruz. Yani e, türler içinde bir takım e, varyasyonlar var. E, bazı türlerde bu varyasyonların nesilden nesile geçmesinin çok hızlı bir şekilde olduğunu da görebiliyoruz. Mesela e, Türkiye'de meyve sineği ya da sirke sineği denen e, drosofila türüne ait e, sineklerde ve nesilden nesile geçen kalıtsal değişiklikleri ee, çok kısa bir e, zaman içinde e, izleyebilmek için Tam da bu yüzden zaten evrim kuramı üstüne çalışanların belki en çok e, e, üstünde odaklandıkları organizma meyvesinekleri Bu konuyu da e, önümüzdeki programlardan birinde e, bir konumuzla e, konuşacağız. E, evrim kuramı henüz ortalıkta olmadığı yani Darwin'in formülasyonunun e, henüz ortaya çıkmadığı zamanlarda e, Mendel'in bezelyeler üstüne e, yaptığı çalışmalar var. Bunları hepimizde ortaokuldan biri biliyoruz. E, bir papaz aslında e, Mendel ve e, yaklaşık olarak e, Darwin'le yaşıt sayılır. Darwin'den e, bir parça daha genç. Bir 10 sene kadar daha genç. E, Bezelyelerin e, çeşitli vasıfları nitelikleriyle e, değişik kategorilere ayırıyor. Boyu, şekli, rengi e, ve bir şekilde bunları değişik niteliklere e, ait e, bezelyelerden yeni bir e, bezelye ürettiği zaman e, bu niteliklerin e, bir kuşaktan öbürüne geçtiğini gözlemliyoruz. Bunun nasıl olduğu hakkında bir fikri yok, mekanizmasını bilmiyor. Buna ama ortada bir kendisinin anlamadığı ama aslında işlemekte olan bir mekanizma, bir kalıtım mekanizması olduğundan emin. Burada bir görünmez unsur olduğunu söylüyor. Bu, bu kendi terimi. Ee, Mendel'in o zamandan e, ne olduğunu tam bilmediğini fark ettiği ve ön gördüğü e, şeyler e, Görünmez unsur adını verdiği e, belki bilgi taşıyan parçacıklar e, Bugün genetik bilimi ışığında aslında e, evrim kuramını e, daha da destekler hale gelmiş vaziyette Genetik bilimlerin e, biyolojiye katkısı ve evrim hakkında söylediklerini de e, bir genetik bilinci konumumuzda yine ileride e, konuşacağız bunu da söyleyeyim. E, niçin evrim diye başlamıştım? Doğada çeşitlilik e, görüyoruz canlılar arasında eskiden alıp şimdi olmayanlar var değişmekte olanlar var varyasyon gösteren canlılar var. Buradan bir şekilde e, bu canlılar arasında bir bilginin anne babadan e, e, çocuklarına ya da yavrularına e, aktarılabildiğini de görüyoruz. E, bu bilgiyi üstelik e, mendelin bezelyelerde kullandığı şekilde e, kullanan e, başka insanlar da var. Köpek. Yetiştiriciliği mesela yüzyıllardır süre gelmekte olan ve doğal olarak dünya yüzünde olmayan köpek cinslerini değişik köpek türlerini çiftleştirerek ortaya çıkartan böylece belli niteliklere sahip yeni köpek türleri yetiştirebilen insanların neredeyse bir sanat haline getirdiği, bir zanaat diyelim. Bütün bunlardan aslında kalıtsal olarak bilginin türler arasında, kuşaklar arasında aktarılabildiği, bir takım değişikliklerin, varyasyonların mümkün olduğu ve en azından bu bezelyelerle ve köpeklerle olduğu şeklinde bir seçim sayesinde değişik türlerin e, egemen hale, baskın hale gelebildiği. E, bunların hepsi e, en temel unsurlar olarak, e, olgular olarak karşımıza çıkan şeyler. E, Darwin'in e, 1859 yılında e, türlerin kökeni isimli kitapta yazdığı, e, öne sürdüğü ve evrim kuramının e, en temel unsuru olan teş. Bütün bunları aslında göz önüne alıyor. Ee, yani herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerden bir yandan bahsediyor. Fakat bunların yanı sıra bir ve radikal bir e, önermede daha bulunuyor. Bu da e, doğada aslında herhangi bir tasarım olmadan e, kimsenin özel olarak belli bir yere doğru bir e, türleri e, belli bir plan çerçevesinde ilerletmekte olmasına gerek olmadan e, köpek yetiştiricilerinin ya da e, Mendel'in e, yapay seçimle yaptığı şeyin aslında bir doğal seçimli. Yani canlıların kendi çevrelerine olan uyumlarındaki e, başarıyla alakalı olarak çalışıyor. E, seçildikleri, var olmaya devam ettikleri ya da e, yok oldukları ve bu mekanizma sonucunda bugün e, canlılar alemindeki e, bütün canlıların ortaya çıkmış olduğunu, e, hepsinin de büyük ihtimalle tek bir ortak atadan e, evrilmiş oldukları. E, Darwin'in öne sürdüğü ve hala bugün e, e, bir sürü insanın anlamak e, konusunda e, ya da kabul etmek konusunda direnç gösterdiği ana tez bu. E, burada hemen parantez içinde bir şey daha söyleyeyim. E, bugüne kadar e, doğal seçme ile ilerlemiş olan e, evrim sürecinin bundan sonra e, nasıl ilerleyeceği konusunda aslında sorular var. Çünkü ee, henüz geçen ay Nisan 2015'te Protein ve Hücre Protein and Cell isimli bir dergide yayınlanan bir yazı ilk kez e, Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir üniversitede e, yapılan çalışmalarda insan cüminleri içinde e, genom e, editörlüğü yapıldığını yani insan genomu üstünde değişiklik yapıldığını e, anlatıyor. E, doğada bin yıllardır milyon yıllardır var gelmiş doğal seçim insan türü dahil olmak üzere bütün türler üstünde artık insan eliyle yapılabilecek hale geliyor. Böyle bir teknoloji giderek daha elimizin altında kullanılabilecek ve teknoloji haline gidiyor. Bunun e, öngöremediğimiz çok ciddi sonuçları e, ahlaki yönden e, düşünmemiz gereken e, e, endişe vermemiz belki gereken şimdiden e, sonuçları olabilir. Bu konuyu da e, bir konuğumuzla bu evrim bitmeden e, belki biziminden sonuna doğru konuşuruz diye düşünüyorum. Bu Çin'in daha ee, bu konudaki araştırmalarda Amerika'nın ve diğer bazı gelişmiş dediğimiz Avrupa ülkelerinin e, önünde mi gittiği sonucu çıkıyor bunu yapmak? Çin yapması. En azından e, yani evet. insan e, genomu üstünde değişiklik e, konusunda... E, Çalışmalar yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, bu, bu teknoloji var. E, fakat Çin e, Cumhuriyeti'nde belki daha cüretkarca e, davranıldığı söylenebilir. Burada aslında e, ana faktör belki teknolojinin e, elde olup olmamasından ziyade. E, ...başka endişelerden dolayı insanların bu konuda çalışıp çalışmıyor olmaları. Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılmış çalışma zaten nitekim çok gürültü koparttı. Canlı insan geninleri üstünde yapmadıklarını söylüyorlar bu çalışmayı. Dolayısıyla insan genomun üstünde bir değişiklik yaparak... Şu anki insan türünün bir mutantı ya da varyasyonu nasıl olacağını belki pek öngöremediğimiz bir insan yavrusu dünyaya getirmek gibidir amaçları olmadığını yalnızca bunu işte bilgi edinmek için yaptıklarını yani falan söylüyorlar. Ama bu teknolojiler bir kez e, kullanılabilir hale geldikten sonra kimin ne yapacağını kestirmek çok güçlü. E, zaten şimdi endişelendirici, kaygı verici tarafı da bu. E, bu konuya tekrar e, döneriz. E, ben e, geçen programdan başladığım bir meselenin ucunu fakat e, şimdi bağlayayım. E, e, bu dönem verdiğim derslerden bir tanesi evrim üstüne e, söylemiştim geçen hafta da. Ee, doğada zihnin ortaya çıkışı ve evrilmesi e, dersin başlıyor. Bu dersi bir biyologla e, birlikte veriyorum. Irene Pepperberg e, isimli. E, Afrika e, kökenli e, gri papağanlar üstüne çalışıyor. Irene Pepperberg ve aslında e, bütün dünyanın sevgisi haline gelmiş e, Alex isimli bir e, topakıllı bir papağın e, üstüne çalışmış olan kişi hayatını papağanlarda biliksellik e, konusunda çalışmaya alıyor. Evet Alex'i çok iyi biliyorum ben de. Üzerine epey şey okumuştum hatta filmde seyrettim. E, evet. E, yani YouTube'da falan da seyredilebiliriz. Bir sürü e, Alex üstüne çalışmış e, yapılmış belgesel film var. Irene Papurberg'ün yazdığı bir kitap var. Alex, nispeten papağanlar için genç sayılabilecek bir yaşta birkaç sene önce vefat etti. Evet, Maalesef evet. 30'lu yaşların başında. Fakat onun yerini almış iki genç papağan, Griffin'le Athena isimli Dr. Papurberg çalışmalarına devam ediyor. Bu Evrim dersini biz birlikte verirken bir anekdot anlatmıştı 1970'lerin başında e, ilk e, akademik işi Purdue Üniversitesi'nde, Indiana'da, e, Lafayette ve West Lafayette e, kentlerinde. Burada evrimle ilgili ne zaman verildiği derslerinde bir e, sınav yapsa, e, bir sürü öğrencinin, ben kendime e, soruları cevapladıktan sonra en altı ek bir not e, düştüğünü e, anlattı. Orada şöyle diyormuş öğrenciler. E, ben bu dersten iyi not alabilmek için sizin istediğiniz bu cevapları yazdım. Ama aslında evrim kuramının doğru olmadığına inanıyorum. E, dolayısıyla e, yani bir günah çıkarma gibi not e, yazarak e, siz istediğiniz diye bunları yazıyorum ama e, bence bunların hiçbiri doğru değil. Siz de bunları öğretmenizden dolayı e, sonsuza kadar cehennem ateşinde yanılacaksınız e, evet. e, falan gibi notlar e, bu. Orion dergisinde çıkmış olan James Krupa isimli Kentucky Üniversitesi'nin e, biyolojik profesörünün bahsettiği şey de aslında. Bu Amerika'da böyle bir, e, bir damar var. Bir evin e, karşıtı, bir kökten dinci damar. Bu nereden geliyor? ilginçte bir tarih var. Çok kısaca ondan bahsedeyim. E, Kentucky bu... E, İngil kuşağı diye anılan, Amerika'nın ortası, orta batısı diye bilinen çok tutucu eyaletlerden bir tanesi. 1921 senesinde evrim kuramının okullarda öğretilmesini yasaklayan bir yasa çıkartmaya çalışıyor. Büyük tartışmalara sebep oluyor bu yasa tasarası ve en sonunda... 42'e karşı 41 oyla elde ediliyor eyalet meyicide. Dolayısıyla evrim kentteki de öğretilebilecek hale geliyor. Fakat onun komşu olan Tennessee eyaletinde bu sefer yasaklamayı beceriyorlar evrim programının öğretilmesini. O yıllarda kentteki üniversitesinde öğrenci olan John Scopes isimli bir adam daha sonra okulu bitirip biyoloji öğretmeni olmuş. Tanesiye eleştirisine yerleşmiş, e, kendisini ihbar ediyor mahkemeye. E, ben evrim kuramını öğretiyorum diye e, dava açılıyor. 1925 senesinde e, ve ulusal medyada çok yer bulan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok bilinen bir e, mahkeme haline geliyor. Bu uzun sürüyor. scopes Manun mahkemesi diye bilinir. E, bilim tarihinde e, önemli bir yeri olan e, bir olay. Sonunda Tennessee Mahkemesi John Scopes'u suçlu buluyor ve 100 dolar ceza ya 100 dolar ceza veriyor kendisine. Bunun parası yaklaşık 3500 veriyor bir para galiba. Ama sonra temizden dönüyor bir teknik detay yüzünden. Dolayısıyla John Scopes bu parayı vermek zorunda kalmıyor. Fakat bu mahkeme çerçevesinde bunun ışığında kökten dincilerle laik modernler diye kendilerini adlandıran iki grup evrim kuramının dini inançla olan ilişkisi konusunda bir tartışmaya giriyorlar. 2015 senesinde hala çürmekte olan tartışma aslında bu tartışma. Evet, çok da ilginç bir esaslı bir filmi de olduğunu hatırlıyorum Spencer Tracy oynuyordu. Başında evet, maymun evet. davası diye çevrilen işte bu John Scopes'un hikayesi diyen değil mi? Evet, aynen klasik güzel bir filmdir. Bir yaklaşık ne kadar zaman oldu? Bir buçuk sene falan önce galiba din felsefesi üstüne bir dizi yapmıştık hatırlayacaksınız. O da üç sekizlik saat göstermişti. Orada da birazcık bu konuya değinmiştik. Ee, Hristiyanlar arasında mesela literalistlerle mecazcılar diye iki ayrı grup var. Yani eski ahit ve yeni ahitte yazılan şeyleri tam literal anlamda e, mı kabul edeceğiz yoksa bazı şeylerin mecaz e, olduğunu ve yoruma tabi olduğunu mu düşüneceğiz? İşte eski ahitteki yaratılış hikayesinde Tanrı altı günde evreni yaratıyor. Önce cansız şeyleri yaratıyor. Arkasından canlıları yaratıyor. Daha sonra evri, evren yaratıldıktan sonra Hazreti Adem'i yaratıyor. Arkasından onun kabur vekeninden Hazreti Havva'yı yaratıyor. Falan. Ve bunu literal olarak alırsak yaklaşık altı bin sene önce dünyanın yaratılmış olması, bütün canlılarında işte altı bin senelik bir tarihleri olması gerekiyor. Buna inanmamız lazım. Ama mecazi anlamda anlayacak olursak, yani Tanrı'nın altı günde yarattığı dünyada bahsedilen günlerin aslında yirmi dört saatten ibaret değil, daha başka daha uzun zaman dilimlerine belki işaret ettiğine inanacak olursak, bazı şeyleri ...mecazi olarak anlayıp yorumlayacak olursak o zaman belki bilimin bugün bize söylediği şeylerle e, çelişki yaşamak durumunda kalmayabiliriz. Bilim bugün e, itibariyle bugünkü bilgilerimiz ışığında dünyanın yaklaşık 4 milyar yıl önce e, ortaya çıktığımız 6 bin seneden e, çok e, farklı bir rakamdan bahsediyoruz... İlk canlıların ise yaklaşık buçuk milyar yıl evet. önce ortaya çıktığını bize söylüyor. Bu literalist kökten dinci okumayla kutsal kitaplarda yazan şeyleri bilimsel verilerin bir çelişki içinde olup olmayacağı konusu Halen e, ciddi tartışma yaratan bir mesele ve belki Amerika Birleşik Devletleri'ni evrime en azından olan nüfusa sahip e, yapan ülke e, olma unsurunun da başında belki bu geliyor. E, Vatikan biliyorsunuz Katolik dünyasının e, resmi temsilcisi. Ee, evrim e, konusunu kendi başlarında bir bela olarak görüyorlar. Uzun yıllar boyunca e, evrime karşı durduktan sonra e, 1950 senesinde e, evrim insan ruhunun değil bedeninin değişmesiyle ilgili bir şeyler söylüyorsa peki söylesin o zaman e, diye bir e, bildiri yayınlıyorlar. Daha sonra 1996'da ikinci e, e, papa e, John Paul galiba bu e, Mehmet Ali Ağacı'nın da vurmuş olduğu papa e, evet. e, daha da e, cüretkar bir e, öneride bulunuyor ve diyor ki yani tahmin edemediğimiz şekilde yıllar içinde e, evrim kuramına destek veren e, veriler o kadar arttı ki bunu e, reddetmek artık anlamsız hale geldi. Biz de e, bilimin söylediklerini bu şekilde kabul etmek durumundayız. Tamam. E, şimdi Hristiyan aleminde durum böyleyken e, ve geçen hafta bahsetmiştik e, Nature dergisinde yayınlanmış bir yazıya göre İran gibi bir ülkede mesela evrim konusuna ciddi bir direnç gösterilmezken yani İslam'ın öğretilerinin evrimle çelişkili bir tarafı olmadığı İran'da düşünürken Türkiye'de evrim karşıtlığının bu derecede yüksek olması ve Türkiye'nin bütün Avrupa ülkeleri arasında en alt sırada halkının evrime inanması oranı itibariyle en alt sırada yer almasının nedeni nedir? Ee, bu ilginç bir soru ee, bunu da önümüzdeki haftalarda konuşuruz diye umuyorum fakat Türkiye'deki evrim karşıtlığının ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu daha Scopes maymun mahkemelerinden gelmekte olan e, kökten dinci Hristiyan grupları taklit eder e, e, bir bir yörünge izlediğini görüyorum bu da kendi başına ilginç bir şey yani ee, aslında e, İslam'dan kaynaklanan ve bizim ülkemize özgü bir evrim karşılığı yok sanki ortada. E, bambaşka bir e, kültürden gelen ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, verilmiş olan bir evrim karşıtı mücadelenin taklit edilmesi var. Evet. Çıkıyor. Evangeliklerle ee, paralellik <gülüyor> arz ediyor yani. E, Evet, e, Yaratılış Atlası diye kocaman bir kitap var Harun Yahya evet. ismiyle yazılmış olan Adnan Okter'in yazmış olduğu e, bu kitap içinde aslında ciddiye alınacak bilgiler barındıran bir kitap değil. E, ben okudum diye şekilde bu kitaptan bir kopya bana ben Dük Üniversitesi'ndeyken oradaki okul vardiyasına gönderilmişti. Fakat. E, yaratılış atlasının e, bilimsel bir eleştirisini okumak isteyenlere önerilebilecek bir makale var büyük e, Üniversitesi'ndeyken e, meslektaşım olan e, biyolog antropoloji ve anatomist e, Profesör e, Matthew kart e, yaratılış atlasını inceleyerek bir yazı yazdı ve bu yazı Ocak 2015 senesinde Boğaziçi Üniversitesi yayınları tarafından çıkartılmakta olan Felsefe Tartışmaları isimli dergide yayınlandı. Nihayetinde hepsi kurbağa, yaratılış atlası. Şimdi bu başlığı çok güzel, kapsamlı bir yazı. Herkese buradan önermek isterim. Evet, burada da Edim süreyi bitiriyoruz. Evet, kabulünün açıkça Müslümanlık inancıyla çeliştiğine dair bir kesin bir kanıt yoksa Türkiye'de durum niye böyle ee, bu konuya geri geliriz evet, bir de benim, Suudi Arabistan gibi Bahabi e, Selefi geleneğe bağlı yerlerde nasıl acaba böyle bir araştırma var mı ama vaktimiz kalmadığı için bunu da e, belki evet, ileride... benim baktığım çalışmalarda Avrupa dışındaki ülkelerle ilgili bir veri yoktu ee, ama bulursam böyle bir şey bunu da belki bir sonraki programa getireyim bir noktada da evrime dair doğru sanılan yanlışlar diye dokuz alt başlıklı bir e, liste hazırladım. Bunu da yine önümüzdeki programlardan birinde konuşuruz. E, gelecek haftadan itibaren e, bir aksilik olmazsa e, biyolog e, konuklarımızla birlikte evrim konusunu tartışmaya devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.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 Bu şekilde de açık gazeteyi de bitirmek üzereyiz. Yarına bir önemli konu kaldı. Sadece onu söyleyelim. <gülüyor> Usami Bin Laden'in yakalanıp öldürülmesi haberinin tamamen yalanlarla bezeli olduğunu, 25 milyon dolarlık bir ücret karşılığında küçük bir ücret karşılığında teslim edildiğini Usami'nin şeye, Amerika'ya Seymour Hersh çok uzun bir makalede Hürri gazeteci yazdı yarın konuşabiliriz. Evet aynı şekilde öldürülmesi de denizden aşağıya atılarak cenazesinin kayboluk kaybedilmesi gibi bir durumda söz konuşulmuş. Hindi kuş dağlarından helikopterle beraber bırakmışlar cesedini Mirroş'un iddiasına göre. Evet Obama da ikinci dönem böyle kazandı evet. bir tek en büyük başarısı deniyor. <gülüyor> yarın artık konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın yarın <gülüyor> bu konuda da görüşeceğiz. biraz sonra iklim programı var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. açık